Economie, ecologically, I'm not Pelin Cengiz, Barış Gençer Baykan, Mahir İlgaz ve Serkan Ocak 94.9 Açık Radyo'dan bir ekonomi ekoloji programı daha, daha merhaba Bugün yayında ben Barış Gençer Baykan, Pelin Cengiz ve Mahir İlgaz varız ee, Serkan Gazete'de, Evet. Hürriyet'te pazar ekini yapmaya çalışıyor pazar günü için Bana seyahat ekini yapmaya çalışıyor pazar günü için ee, Bir de konuğumuz var Yabancık bir konumuz, Hiç sesini duymadığınız ee, Açık Radyo dinleyicilerinin ilk defa duyacağı bir isim. Murat Can Tombil. Heyecanımı maruz görün. Ee, tabii yani rahatlatmaya çalışacağız Rahatma. kendisini. Evet kendine e, rahat hissetmeni sağlayacağız. Çok Merak teşekkür ederim. ederim. Ee, açık Radyo ekibinden Murat Can Tombil ile başka bir konuyu konuşacağız. Açık Radyo değil de bir e, kampanya konuşacağız. İklim için kampanyasını. Ee, Türkiye'de farklı toplumsal grupların Sanatçıların, aydınların, yazarların, politikacıların, çiftçilerin, doktorların, e, akademisyenlerin, gazetecilerin e, bir ara geldiği, arkasında durduğu bir kampanya var. İklim için ben de varım e, kampanyası başladı. Geçtiğimiz cumartesi günü. E, tabii en büyük sorun için, Türk dünyanın insanoğlunun karşılaştığı en büyük sorunlardan biri için iklim değişikliğini, iklim değişikliğini e, önlemek, durdurmak için hükümetlere, Basık yapmak, e, karar alıcıları baskı yapmak için e, bir kampanya açıldı. Bunun <gülüyor> ayrıntılarını konuşalım. Fikir nasıl gelişti? Aralık 2015'te Paris'te e, bir zirve yapılacak, bireysimetler zirvesi. E, taraftar, komp, e, taraflar toplantısı 21 Nisan yapılıyor. E, nereden başladı fikir? Can, e, nasıl gelişti? Fikir aslında. E... Çok daha öncelerin, yani sadece bu sene değil, geçtiğimiz birçok senenin birikimiyle beraber ortaya çıktı. Hem geçtiğimiz sene New York'ta dünyanın en büyük iklim hareketlerinden bir tanesinin ortaya çıkmasının heyecanı ve aynı zamanda dünyanın dört tarafında yapılan eş zamanlı eylemler. Ve onun öncesindeki iklim zirvelerindeki bu hareketlilik, Kopenhag'a kadar uzanan bu hareketlilik sonuçta 2015 senesine Büyük bir heyecan patlamasıyla beraber geldiğini de söyleyebiliriz. Ee, ama ikinci şeyden bahsetmek istiyorum ben. Ufak bir giriş yapayım. Bu hafta keşfettiğim bir şey aslında. Bu hafta üzerinde e, açık gazetede de durduğumuz bir nokta. Neden karar alıcılara bu baskıyı yaratmalıyız? Temel amacımız bu. İklim için hareketin e, temel amacı da bu. Karar alıcılar üzerine baskı yaratmak. E, bu sene Aralık ayında düzenlenecek, Ar Paris'te düzenlenecek olan e, zirvede de harekete geçilmesini sağlamak. E, Fransız Holland'ın bir açıklaması vardı bu hafta içerisinde yaptı. E, Filipinlere bir çıkarma yaptı kendisi ve iklim değişikliğinin bizi savaşa sürükleyeceğine dair e, bir konuşma yaptı. Zaten e, küresel iklim değişikliğinden en fazla muzdarip olan ülkelerden bir tanesini ziyaret etmişti Filipinler. Ee, ve bu açıklamanın ardından da gelen bazı raporlar vardı ama benzer açıklamaları geçtiğimiz sene içerisinde de görmüştük. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin genel kurmayından da yine aynı şekilde iklim değişikliğinin bizi savaşa sürükleyeceğine dair çeşitli e, uyarılarda bulunuyordu. Ee, ilk bakışta e, gerçekten doğru analizler olduğu görünebilir fakat içinde bulunduğumuz zaman dilimi içerisinde bunun iklim değişikliği algısından ne kadar eksik olduğunu da ortaya çıkaran bir durum olduğundan da bahsedilebilir. Yani sadece güvenlik bakışıyla yaklaşamayız. Yani güvenlik açısından güvenlik. baktığınız zamanda bile e, bu sürükleyecek kelimesini belki de e, eksik olarak görebiliriz. Dünya geneline bakalım. Mesela Nijerya ülkenin güneyi e, petrol etkilerinin bulunduğu güney bölgeleri gayet güvenli bir şekilde e, korunurken Petrol yataklarının e, bulunmadığı kuzey bölgelerinde Boko Haram e, binlerce kişiyi kaçırıyor, binlerce kişiyi öldürüyor. E, esir alma gibi durumlardan bahsediliyor. E, Irak ve Suriye'ye baktığınız zaman su yolları üzerinde e, ki hareketlilik göze çarpıyor. E, IŞİD'in aldığı bölgelere baktığınız zaman, terör örgütü IŞİD'in aldığı bölgelere baktığınız zaman e, bunların ya petrol yataklarının, Yakın bölgeler olduğunu görüyorsunuz, ya da su yollarının etrafındaki bölgeler olduğuna bakıyorsunuz. Bir diğer ülke Libya, şu anda Arap Devrimi'nin ardından çıkan karışıklıktan kendini toparlayamamış Kaosan bir ülke. Gene e, petrol rezervleri, fosil yakıtların üzerindeki to, üzerinde bulunduğu toprakların e, kan revan haline gelmiş bir ülke olarak da nitelendirilmesi mümkün olan bir ya ülke. Zaten sürüklenmişiz, sürükleneceğimiz hmm. kadar. Aynen. Hmm. Evet. Yani. E, en Zaten son geçtiğimiz. E... Çok özür dilerim kestim. Şeyde ee, bu ee, önemli ee, çevre e, dergilerinden bir tanesi e, PBA'sı kısaltmasıyla e, orada e, birkaç gün önce çıkan makalede ki iklim bilimciler bu bağlantıyı kururken son derece dikkatli olurlar. Hani yani bu gibi işte e, şiddet olaylarının iklim değişikliğine evet. bağlama öyle bir kesinlik. Suriye meselesini Suriye. söyleyeceksin değil Aynen. mi? Evet. Yani Suriye'deki çatışmanın evet. önemli çok büyük, etkenlerinden önemli bir, bir tanesi arkasındaki evet. iklim değişikliği i̇klim... olarak verildi. Ben çok şaşırdım mesela o makaleyi görünce. Çünkü hani o kadar net bir şekilde o ilişkinin kurulmasına daha önce Hı -hı. yani bilim, ciddi bir bilimsel dergide benim haberim ya. yok. Proceedings of National Academy of evet. Sciences dergisinden bahsediyoruz. Açık gazetede de bu konuyu ele almıştık. Yani dünya hala hazırda. ...iklim değişikliğinden ötürü ortaya çıkan... E, ...durumlardan ötürü... ...bir savaş ve çatışma hali içerisinde. Bir soru sorabilir miyim Tabii. ki burada? E, bu işin güvenlik boyutu... ...çok ciddi bir boyut. Ama iklim içinin... E, ...bizim takip edebildiğimiz kadarıyla... ...işte e, toplumun çok farklı kesimlerinden... ...grupları davet eden... ...onları aynı e, şemsiye altında toplayan... ...ve onların kaygılarını öne çıkartmaya... ...çalışan da bir yapısı e, var. İşte örneğin iklim için çiftçiler diyorsunuz mesela... E, Diğer e, toplumun farklı kesimlerinin güncel hayatına etki eden kısımlarına da bir odaklanma var mı? işte örneğin kuraklık gibi mesela veya işte gıda krizi gibi veya e, doktorlar söz konusu olduğunda vektör hastalıklarının yayılması gibi örneğin. Yani bu çatışma evet. hallerini ortaya çıkaran durumlar zaten Türkiye'de çok uzak coğrafyalarda meydana gelmiyor. Irak ve Suriye, İran ve Türkiye'yi ortaya e, çıkaran iki sene önce yayınlanan bir başka araştırmada tatlı su rezervlerinin ...çok büyük oranlarda düştüğünden bahsediliyordu. Yani sadece bu çatışma hali ve bunun sebebi olan iklim değişikliği ile alakalı ortaya çıkan durumlar... E, ...sınırlara özgü, o sınırların içerisinde olan bir durum değil. Doğrudan Türkiye'yi de etkilen durumlardan bahsediyoruz. Yani e, şuraya gelmeye çalışıyorum. E, bir olağanüstü hal içerisindeyiz. Yaklaşan bir olağanüstü hal yok. Bir olağanüstü Üzat halin neleşik. içerisindeyiz zaten. Bununla alakalı zaten çalışmalar da sürüyor. Yani duvara çarpmak değil zaten o duvarın içerisindeyiz. Ve son adımlarda yaklaşıyor. Yani son, Benim takip edebildiğim kadarıyla son 3 senedir herkes yani bu konuyla alakalı çalışan herkesin üzerinde durduğu nokta ya harekete geçilecek ya da her şey bitecek. Bununla alakalı en büyük adımlardan bir tanesi bu sene Paris'te atılacak. Paris'te ya bu duruma dur denilecek ya da... Herkes biz okumaya, okumaya devam Peki edecek. Herkes bir dini okumaya devam edecek. Peki sen ümitli misin bir şey kötü de olsa bir anlaşma çıkar mı? Yani Bine benim ümitliyim. 21 toplantı yapılır çünkü pek umut verici olduğunu söylemeyiz bu kadar. <gülüyor> şey. O bürokratik yapıdan ziyade benim ümitlenmeye çalıştığım nokta da işte iklim için hareketini doğuran nokta aslında. Yani toplumun tüm katmanlarından gelen insanların bu konuyla alakalı olarak burada duruyoruz diyebilecek cesareti bulabilmesi ve bu konuyla da alakalı algıyı etrafındaki insanlara da bulaştırabilmesi. İklim için harekete de bu e, eksende doğdu. E, i̇çerisinde birçok birey var. Farklı farklı kurumlardan gelen bireyler vardı. E, nasıl başladı? Ömer Madre ve Gökşan Şahin'in e, New York'taki izlenimlerini hem Yeşil Gazete üzerinden hem de Açık Radyo üzerinden oldukça e, sıkı bir şekilde takip edebilme fırsatı bulabildik. Ardından e, New York seyahati ardından ...İstanbul'da da bir takım toplantılar yapıldı. New York'tan Paris'e konuşmaları başlığı altında yapıldı bunlar. Ve ardından madem bu kadar kalabalığız... ...madem bu kadar bu konuyla alakalı olarak dur diyebilecek bir bilince sahibiz denildi... ...yani ya da böyle bir durumun farkına varıldı... ...harekete geçme kararı alındı. En hoşuma giden noktalardan bir tanesi de buydu. Yani en son aralık somut hale getirelim bu konuşmaları, burada tartıştığımız şeyleri somut hale getirelim denildiği tarih geçtiğimiz senenin aralık ayıydı. Ve Paris için harekete geçme kararı alındı. Paris de bir sonraki seneye tekabül ediyordu. Tekabül ediyordu. Yani bir yıl önceden İnsanların organize olabilecekleri bir hareket vardı ortada ve bunu başlangıcında görebilmek mümkün oldu. Benim en çok hoşuma giden noktalardan bir tanesi buydu ve ardından da çalışma gruplarına bölündü ve ne yapılacağı ortaklaşa bir şekilde kararlaştırılmaya başlandı ve bu işin ilk deklarasyonu da geçtiğimiz hafta sonu Cumartesi günü 28 Şubat'ta Tatavla sahnede güzel bir basın açıklamasıyla beraber duyuruldu. Peki ben de varım burgusu neye karşılık geliyor? Niye ben de varım? Ya e, Michael Gazın söylediği gibi farklı farklı alanlardan gelen insanların e, bir araya geldi, bir ara, bir araya gelerek oluşturduğu bir yapıydı. As, yapı aslında iklim için hareketi. Aynı zamanda açık bir yapıda dahil olunulabilecek, eklemlenebilecek ve beraber çalışılabileceğiniz bir ortam bulabileceğiniz e, bir yer, bir organizasyon. E, çok fazla alan vardı. İlk olarak e, biz e, yüzler meclisi e, Kavramıyla beraber yola çıkma kararı aldık. Neydi bu Yüzler Meclisi? Antik Yunan'daki karar alma mekanizmasının bir şekilde e, kopyasını ya da ufak bir simülasyonunu yapma e, ihtiyacı duyduk. Bunların arasında LGBTİ'ler vardı, çiftçiler vardı, öğretmenler vardı, öğrenciler vardı, kadın hareketleri ve kadınlar vardı. Bu kategorilerden toplayabildiğimiz kadar imzayı toplamaya çalıştık. 1634 imzadayız. Hala da de gel, gelmeye devam ediyor iklim için e, nokta .org sitesinden bu imzalar. Ve eee buradan sonra ne yapacağımızı hep beraber karar verme aşamasına doğru da yavaş yavaş gidiyoruz. Peki marttan Aralık'a yaklaşık. E 9 ay gibi 8 ay. 8 ay gibi bir süre var. Yani evet. başka e, etkinlikler planlandı mı yoksa bu farklı gruplar kendi etkinliklerini mi yapacaklar? Ee, bu yapı içerisinde konuşmak gerekirse hep beraber karar alınan bir şey. Yani önceden belirlenmiş bir plandan ziyade oturup e, yol haritamızı katılımcılar, imzacılar ve aynı zamanda bu harekete dahil olmak isteyen insanlarla beraber almak istiyoruz. İklim için hareketi içinde. Bunu tartışmaları işte bu zaman dilimi içerisinde sürüyor. Yani bir diğer taraftan en heyecanlı olan bir diğer kısmı da bu. E, bu noktada iklim için org sitesine girip oradan kayıt olmak ve işte bu tartışmalardan, e, toplantılardan haberdar olmak mümkün sanırım değil mi? Evet. Harika. Hı -hı. Oradan devam edeceğim. Ee... Peki o gün neler oldu? O gün neler yaşandı? Ee, onlardan biraz bahsedelim. Senin gözüne çarpan veya ilgin çeken. Çünkü farklı e, çevre hareketlerinden gelen vardı. Yırıcı'dan gelen vardı. Hasan evet, Türkiye evet. Temsilcileri vardı. Evet. Çok farklı alanlardan gelen insanlar vardı basın açıklamasına ve Ömer Madra'nın okuduğu bir e, giriş, daha doğrusu yaptığı bir girişle e, bizim programcılarımızdan Erahistan Sağlığı'nın okuduğu manifest insanlar orada neden olduklarını söylediler. Neden orada bulunduklarını söylediler. Soma Yirca'dan gelenler vardı. LGBTİ hareketinden gelen insanlar vardı. E, emekçiler vardı. Hasan Kevf'den gelen e, katılımcılar vardı herkes orada neden bulunduklarını ve kendi hayatları içerisinde iklim değişikliği ile alakalı ortaya çıkan durumlarda neler gördüklerini bir şekilde anlatabilme fırsatı buldular. Yani bu yönüyle aslında biraz e, bir iklim adaleti e, platformu oluşturma girişimi gibi de, gibi de gözüküyor. Evet. İşte, evet hani farklı yönlerden insanlar kendi e, Evet. ...nelerinin nasıl etkilendiğini ve neden onlar için bu işin önemli olduğunu söylüyorlar. Ve Herhalde Türkiye'de bu kadar tabana yayılmış, bu kadar farklı kesimden insanı buluşturan en geniş iklim etkinliği oldu herhalde. Yani iklim konusundaki farkındalık bir anlamda da giderek artıyor. Çünkü herkes kendi hayatında farklı şekillerde bunun etkisini hissediyor. Herkesin etkilenme oranı da belki farklı ama hep yani işte gazeteciler, akademisyenler bu konuyla ilgilenen, bu konu üzerine çalışan sivil toplumcular genelde bir araya geldi. Bu konuları bugüne kadar konuştu. İlk defa bu kadar tabana yayılmış bir E, zeminde. Çekirdek bir olsa şu aşamada. Çekirdek de olsa evet. e, bu yani başlangıç için iyi ve e, farklı kesimleri demin de Can'ın saydığı gibi çok farklı kesimleri. Bugüne kadar iklim meselesi konusunda e, pek adlarını duyamadığımız, pek e, bu e, harenin etrafında... ...göremediğimiz, seslerini duymadığımız kesimlerin de burada yer alıyor olması... ...veya bundan sonraki süreçlerde yer alacak olması bakımından önemli bir girişim evet. başlatılmış oldu diyebiliriz. Zaman kısa ama bizden yana diye düşünüyorum ben. Çünkü yani bir geleneğin devamını aynı zamanda buradaki insanlar sürdürüyorlar. Yani geçtiğimiz sene içerisinde de düzenlenen New York'taki gösteriyle beraber eş zamanlı düzenlenen... ...İstanbul'da bir farklı organizasyon vardı... Benim dikkatimi çeken oraya katılımcı olarak gelen ya da izlemek için gelen insanların da bu sefer bu sene içerisinde yapılacak olan organizasyonların önceden haberdar oldukları için doğrudan e, elini taşın altına sokabilecek e, bir e, kendilerine pozisyon bulabilmek için yani şey bu olmaları. Aslında bu tekil bir kampanya değil yani. Öncesi değil. var, e, yaşanan bu süreç var, gireci, ön, hedefi de var. Hedefi de var, var yani evet. bir şeyin altında aslında bir parçası. Kısa bir ara verelim sonra konuşmamıza ikili biçim e, hareketine konuşmaya devam edelim. Açık Radyo Ekonomik Ülülü programının ikinci yarısındayız. E, hafta sonu e, 28 Şubat değil mi? Evet. Yani? Cumartesi günü Tatavla sahnede e, başlayan e, iklim için kampanyasının konuşmaya devam ediyoruz Murat Can Tonbill'le. E, dedi ki işte farklı toplumsal grupları şey yapıyoruz ama orada benim işaret etmek istediğim ya da kafama takılan bir zorluk var. E, şimdi bir konunun e, ister iklim olsun ister çevre mücadelesi olsun... olsun. E, ...somut etkilerini görüyor olabilir ama... siyasallaşması o, o kadar kolay olmuyor. Her ne kadar bizim birebir hayatımızı etkilese de... ...yani bu kadın cinayetleri de olabilir, ne bileyim... ...hava kirliliği de olabilir. Mesela, hava kirliliği de çok büyük bir problem Türkiye'de ama... Hı hı. ...siyasalaşması, e, toplumsal hareketi konu olması o kadar kolay olmuyor. İklim için de ben böyle olduğunu düşünüyorum. Yani tamam, evet hayatımızda yaşıyoruz. Yani Irak, Suriye gitmemize gerek yok. E, Türkiye'nin işte tarım... ...deseni değişiyor olabilir... Ee, ...işte daha yağış rejimi değişiyor olabilir ama... ...bunu nasıl siyasallaştırıp ve hangi... ...işte bu enerjiye mi bağlı... ...işte ne bileyim kentleşmeye mi bağlı yani... ...şeyden nereden geliyor... Ee, ...bunu Türkiye'deki karar yapıcılara... ...nasıl tercüme edip anlatmamız <gülüyor> yani ...mesela siyasi partiler bunu gündemine... ...nasıl alabilir? Evet ya programın girişinde şeyden bahsettik... ...işte çatışma hallerinden bahsettik... ...dinlediğimiz parça da aslında buna uygundu... ...The Clash'dan Guns of Bristol adlı parçayı... ...dinledik, orada da şey diyordu kapına geldiklerinde ne yapacaksın? Yani kapına e, geldikleri zaman harekete geçebilecek zamanı bulabilecek bulabilecekmişsin. O zaman dilimini bulabilmek için tam her şey bittiği noktada değil de hala, hala kapıya Aynısını. gelmediklerinden e, dışarıda görmekte olduğunuz o felaketin önüne harekete geçebilmek gibi bir zaman dilimi bulduğunuz zaman o zaman e, bir şey yapabiliyorsunuz. E, belki de. Yani ben bu şekilde düşünüyorum. Ama o dili nasıl kurucu, kurulacağına dair e, hala ben Tam olarak kendimi yetkin hissetmiyorum. Yani bu sorunun muhatabı ben olmayabilirim. Yani nasıl anlatacağız <gülüyor> bunları? Aslında belki burada... Şunu söyleyebilirim Hı -hı. ama... E, ne kadar kalabalıksak o kadar fazla ses getirebilme potansiyelimiz var. Yani e, sonuçta bunun en somut örneğini iki sene önce Gezi Parkı'da hep beraber gördük. E, hepiniz oradaydınız. Ee, ...ve bir şekilde karar alıcılara müdahale edebileceğiniz e, e, metotların da neler olduğunu ortaya, çıktığını... ortaya çıkarttık. E, yine aynı şekilde dün bir zafer kazanıldı. Gerze evet. e, ikinci çet süreciydi galiba değil mi? Evet. E, i̇kinci çet süreciydi. E, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı e, bu Anadolu grubunun artık e, e, epeyce de bir zamandır orada e, süren bir direniş vardı... E, yapılmak istenen evet termik santralın çet e, ikinci çetine de olumsuz karar verdi buranın e, orman e, arazisi ve işte tarım arazisi olduğu gerekçesiyle e, belki biraz mücadeleyi e, hiç bırakmamak gerekiyor her yerin kendi e, özelinde belki farklı bir dil e, oluşturmak e, kendi yerelinde başka bir dil oluşturmak gerekiyor. Şimdi bu bizim çok e, mikro belki yani tabii Türkiye çapında hatta dünya çapında e, da zaman içerisinde ses getiren bir mücadele oldu gerze ama e, yine e, yakın tarihte e, baktığımızda Obama'da yine bu çok e, son derece tartışmalı hem çevre hem doğa hem yaşam alanları hem iklime aynı anda zarar verecek. Keystone XL projesine ki hem Senato'da hem de Temsilciler Meclisi'nde Amerika'da kabul edilmiş olan bir projeyi veto etti. Yani Ve Burada da farklı bir, şey. bir dil oluşturulmuş olmalı ki değil mi? Evet çok ilginç bir şey. Yani iklim değişikliği doğrudan sebep gösterilerek veto etti. Hı -hı, Benim bildiğim kadarıyla bu fosil yakıt altyapı yatırımı böyle leri arasında evet. iklim değişikliği birincil sebep olarak gösterip reddedilen dünyadaki tek örnek diyebiliyorum. Yani hı. E, hı hı. eminim başka yerlerde karbon dioksit emisyonları işte çadlarda vesaire e, yer almıştır veya işte e, uluslararası fon örgütleri işte e, yatırım bankaları vesaire gibi onların hı hı. E, projelerinde yer almıştır ama bir hükümet liderinin bu şekilde e, reddetmesi çok ilginç. Evet yani zaten e, işte bu en son e, Birliğin durumu konuşmasında Iklim değişikliğinin yani spesifik olarak iklim değişikliği meselesine dört paragraf ayırmış olması Obama'nın ve arkasından bu veto kararını vermiş olması. Burada çok ciddi bir mücadele yürütüldüğünün ve karşısında da bir zafer, bir başarı elde edildiğinin çok somut bir göstergesi. Evet. Ama orada tutturulan dil bugün bizim yerel mücadelelerimizde veya ülke çapındaki ulusal iklim mücadelemize Her zaman eş düşmeyebilir. Her zaman kesmeyebilir. Biz kendi o dilimizi, oluşturmak zorundayız. Evet, biz evet, kendi biz dilimizi yani. oluşturmak zorundayız. Ve belki de işte bunun altyapısının zeminini bu iklim için ben de varım kampanyasıyla bu dili aslında yatay, yerel, hiyerarşisiz bir şekilde oluşturmak da mümkün olacak. Evet yani henüz inşa aşamasında olsa bile neler yapılıp yol haritası daha doğrusu. Hı -hı. Temel olarak istenen şeylerden bir tanesi de bu işin sadece büyük şehirlerde kalmaması. Yani İstanbul, Ankara, İzmir gibi kentlerde ortaya çıkabilecek olan ufak gösteriler ya da büyük gösterilerle ibaret olmaması, bunlardan ibaret olmaması. Daha çok kırsala gidilmesi ve oradaki insanların kendi dertlerinin tarımla alakalı ya da hidroelektrik santralleriyle alakalı ya da termik santrallerle alakalı, olan alakalı dertlerini... İklim değişikliği ekseninde anlatabilmelerinin de fırsatını gösterebilmek. Ee, en büyük beklentilerden bir tanesi de bu iklim için hareketi e, arasında konuşulan hı hı hı. konularda bu. Bu oldukça sık bir şekilde tartışılıyor. Evet yani Türkiye'nin e, pek çok noktasında pek çok farklı... Ee, eş zamanlı mücadele yürütülüyor. Ee, kimileri nükleer karşıtı mücadele veriyor. Kimisi aynı anda hem termik santralın hem madenin hem HES'lerin mücadelesini bir arada veriyor. Dolayısıyla e, yerellerin kendi dilini oluşturması çok önemli ama giderek daha fazla bence e, yerel mücadeleler E, görünür oluyor e, evet. ve başarılar onlarda. da elde edildikçe e, birbirleriyle de etkileşime e, girdikçe bu paylaşımlarla birlikte e, bu mücadelelerin e, büyütüleceğini e, bundan sonrası için öngörebiliriz. Evet e, galiba vaktin sonuna geldik ama ben hazır yerelden bahsetmişken Hı -hı. E, iklim için kampanyasının basın açıklamasına gelen Soma Yırcalı e, köyünden. Köyünden Yırca köyünden gelen Ee, ...insanların, kadınların... E, ...sesine kulak vermeyi öneriyorum. Zaten açık radyo, açık dergi... ...açık yeşilde dinlettik. Dinlemeyen 2-3 kişi kalmıştır. <gülüyor> şimdi, bu bu hizmeti, <gülüyor> <dinleyenler> <gülüyor> e, da ekonomi, ekolojide... ...bu hizmeti onlara sunmuş olsun. Programı böyle kapatalım o Böylece zaman. Böylece kapatalım. Evet. evet, haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bizler... ...arkadaşımla Manisa Soma Yirce Köyü'nden... ...buraya geldik. Biliyorsunuz çok kısa bir zaman öncesi başımıza büyük bir felaket geldi. Bizim için, herkes için, yani bir soma, manisa, yırca için değil, bütün Türkiye, dünya için. Bizim ağaçlarımızı kestiler, katlettiler. Ağaçlarımızın üstünde kuşlar vardı, yuvaları vardı. Bizim için ağaç demek bütün yaşam alanımız demektir. Büyüklerimizin, atalarımızın bizlere emanet ettiği ağaçlara bizler sahip çıkamadık. Elimizden hiçbir şey gelmedi. Ee, biz bunları e, tekrardan yerine dikmek için e, çocuklarımıza doğmamış olanlara şu andan itibaren ilk kesildiği günden itibaren söz verdik. E, biz bunları geri yerine dikeceğiz. E, i̇klim değişikliği diyorsunuz. E, bizler e, mesela ben ilkokul mezunuyum. Tam dilim dönmeyebilir kusura bakmayın lafları anlatırken öyle bir şey ki bu. Eee nasıl diyeyim size? E, bizim Soma'da maden ocakları çok fazla. Termik santral de fazla. Eee bu yüzden bizim köyümüzde bütün eee son zamanda ölen kişiler akciğer kanserinden gidiyor. Çocuklarımız hep astım işte bronşit oldular. Eee bizim köyümüzde e, sebzeler, meyveler, eskisi gibi ürün vermiyor artık. Eee benim başka bir diyecek bir şeyim yok. Biz de varız iklim değişikliği için. Bütün köyüm adı altına biz de varız. Ekonomi, ekoloji.